فلا هذا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة برعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقتة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمن Geçen dersimizde en son iman esaslarından, imanın altı tane esasından meleklere iman meselesini anlatmıştık. Bugünkü dersimizde Allah izin verirse bu defa kitaplara iman meselesini anlatacağız. Yani e, demiştik, tekrarlayalım e, bizim iman esaslarımız e, Cibril'in Peygamber aleyhissalatü vesselama, Cebrail'in bana imandan haber ver demesi ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın da ona imanın esaslarını sayması Demiştik burada sayılan hepimizin bildiği altı tane esas nedir? Bizim imanımızın esasıdır. Ve bunları özet bir şekilde. En-i sünnetin itikadında bunların yeri nedir? Bunları açıklamaya çalışacağız demiştik. Aynı şekilde <gülüyor> Allah Azze ve Celle yine hepimizin bildiği işte Âmenel Resulü diye başlayan e, ayette Bakara Suresinin son ayetlerinde Allah Azze ve Celle diyor Âmenel Resulü bimâ unzile ileyhî vel muminun kullun âmene billahi ve melaiketihî ve kutubihi ve rusulîh Hepsi Allah'a, meleklerine, rasullerine ve kitaplarına iman etmiştir diye. Yani imanın esası, imanın esaslarından bir tanesi, imanın olmazsa olmazlarından bir tanesi, Allah Azze ve Celle'nin indirdiği bütün kitaplara iman etmektir. Kitaplara iman ne demektir? Yani nasıl, rububiyet ne demektir dedik, meleklere iman ne demektir dedik. Kitaplara iman, Allah Azze ve Celle'nin indirdiğini bildiğimiz bütün kitaplara iman edip, o kitapları tasdik etmek, Onlara hayata dökmek, kitaplara iman etmek demektir. Allah Azze ve Celle'nin indirdiğini bildiğimiz tabi hükmü devam eden, Kur'an-ı Kerim gibi e, hükmü devam eden kitapları tasdik etmek, bunların içerisindekilerini doğrulamak, bunlara iman etmek, aynı zamanda bunlara hayata dökmek nedir? Kitaplara iman etmek demek budur. Yoksa <gülüyor> kitaplara iman etmek demek ben kitapları kabul ediyorum demek. Kesinlikle dersin içinde anlatacağım gibi. Kitaba iman olmaz. Yani kitabı ayağının altına alan, tamamen kitaba muhalif kanunlar çıkaran veya kitaba muhalif kanun çıkaranları destekleyen, bunları kabul eden insanlar, ben kitaba iman ediyorum demeleri, lisane hallerinin ağızlarıyla söylediklerini yalanlamasından başka bir şey değildir. Çünkü kitaba iman etmek demek, onun içindekilerini kabul edip, bir hayat nizamı olarak kabul etmektir. Yoksa kitaba iman etmek demek, ben işte kitabı biliyorum. Veyahut da nikah kıyılırken ameltu billahi ve melaiketi diye bir sonradan çıkma bir dua okuyaraktan işte e, ben kitaba iman ettim, iman esaslarına iman ettim olmuyor. Kitaba iman nedir? İçerisindekilerini doğrulamak, kitabın kendini doğrulamak. içerisindekilerini doğrulamak, aynı zamanda kitabın içindekilerini hayata dökmek, yani pratiğe dökmek, onlarla amel etmek, kitaba imanın neydir? Kitaba imanın gerekleridir. Bizim bildiğimiz bu anlamda kitaplar, işte Hz. Musa'ya indirilen Tevrat, İsa aleyhisselama indirilen İncil, Davud aleyhisselama indirilen Zebur, Resulullah aleyhisselatü vesselama indirilen ve hükmü kıyamete kadar bakış kalacak olan bütün insanların kendisiyle sorumlu olduğu Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda bile Kur'an bize sahifelerden bahsediyor. اِنَّ هَذَا لَفِ الصُحُفِ الْعُولَى صُحُفِ ve Musa. Bu zikrettiklerimiz diyor birinci sayfada vardır. İbrahim'in ve Musa'nın sayfasında. Bazı peygamberlere de kitap verilmemiştir, bazı peygamberlere de sahife verilmiştir. Tabii bu sahifelerin sayısı kaçtır, bu sahifelerin ebatı kaçtır, bu sahifelerin içerisinde ne vardır biz bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz, bütün sahifelerde ve bütün peygamberlerin ortak şeriatında, şeriatlarında ortak olan bir nokta vardır. O da nedir? Tağutların inkar edilmesi ve Allah Azze ve Celle'nin ibadette birlenmesidir. Bunu biliyoruz, yani bunda şüphe yok. Çünkü Allah Azze ve "Lekad ba'atna Biz her kavme Allah'a ibadet etsinler ve tağutlardan sakınsınlar diye peygamber gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Biz lem min min illa la illa önce hiçbir peygamber göndermemişizdir ki mutlaka ona benden başka ilah yoktur. O zaman sadece bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım diyor Allah Azze ve Celle. Yani bütün peygamberlere vahy edilen şey nedir? La ilahe illallah ve la ilahe illallah'ın içeriğidir. O zaman ister sahife olsun, ister kitap olsun biz biliyoruz ki bütün kitaplardaki ortak nokta Allah'ın ibadette birlenmesi, onun dışında ibadet edilen tağutların tekbir edilip inkar edilmesi bütün peygamberlerin ortak şerilerine vahy edildiği kelimedir. Bunun dışında halk arasında yaygın olan şu kitap, bu kitap, bu kadar sahipe, bunlar biz ilk dersimizde anlatmıştık e demiştik ehli sünnetin e metodu nedir? Her söylediklerinde veya her yaptıkları fiilde mutlaka bu yaptıklarını delile dayandırırlar. Bu bizim menhecimizin esasıdır. Eğer biz mesela İncil'in var olduğunu söylüyoruz. Biz bunu neye söylüyoruz? Kitaba dayanarak söylüyoruz. Biz İsa'ya İncil'i verdik diyor. Biz Tevrat'ın Musa'ya verildiğine inanıyoruz. Niye inanıyoruz? Çünkü Allah'ın işte levhalara bunu yazdığını ve Musa'ya verdiğini biz Arap suresinden okuyoruz. Öyle değil mi? Aynı şekilde işte Ze Zebur'u da bu şekilde biz Kur'an'dan okuyoruz. Bahsettiğimiz sahifeleri de biz bu şekilde Kur'an'dan okuyoruz. Bunun dışında bazı insanların nubuvveti veya bazı insanlara kitap verildiği iddiasının aynı şekilde Kur'an ve sünnetten delillendirilmesi lazım ki biz buna iman edelim. Yoksa eğer delillendirilmezse bu bizim yanımızda sözden öteye ne yapmaz? Sözden öteye geçemez. Biz bunlara bu şekilde ne yapıyoruz? Biz bunlara bu şekilde iman ediyoruz. Şimdi kitaplara iman dediğimiz zaman <gülüyor> bir genel olarak e, kitaplara iman vardır. Zikretmiş olduğumuz kitaplara iman konusu vardır. Yani ne ne ne dahildir buna? Ne iman edeceğiz? Nasıl iman edeceğiz diye? Bir de bizim kendi kitabımızla ilgili meseleler vardır. Kur'an-ı Kerimle ilgili meseleler vardır. Genel meselelere gelince, yani genel kitapların meselelerine gelince birinci madde şuna inanacağızdır. Allah'ın indirdiğini bildiğimiz ve bize kesin nasla sabit olan bütün kitapları biz doğrularız ve ona iman ederiz. Bu kitaplar hakkında inanmamız gereken şey budur. Yani biz Allah'ın bize bildirdiği, Tevrat, Zebur, İncil için söylüyorum. Allah'ın bize bildirdiği ve Allah'ın indirdiği bildiğimiz bütün kitaplara iman ederiz ve tasdik ederiz. Nokta iki, peki biz bu tasdikimiz ve bunlara iman edişimiz genel midir? Yani her şeyini mi tasdik ederiz, şu anda bulundukları halleriyle mi tasdik ederiz? Ne diyoruz? Böyle tasdik etmeyiz. Biz sadece onlarda var olan, yani tahrip olmadan önceki, e, tebril olmadan, değiştirilmeden ve tahrip edilmeden önceki hallerini olduğu gibi kabul ediyoruz. Allah'ın bütün kitapları ve bütün Rasulleri birdir, birini dahi inkar eden kafir olur bizim şeriatımızda. Biz hepsini kabul ediyoruz bunların ama nereden önce? Değişiklik ve tahrip yapılmadan önce. Değişiklik ve tahrif yapıldıktan sonra ise biz ne yapıyoruz? Değişmeyen ve tahrif olunmayan Allah'ın kelamı olan kısımlarını tasdik ediyoruz. Allah'ın kelamı olmayan kısımlarını tasdik etmiyoruz. Peki tahrif olmuş mudur? Yani Allah'ın kitaplarında tahrif olmuş mudur? Allah'ın kitaplarında tahrif olmuştur. Ee, Allah Azze ve Celle sadece Kur'an-ı Kerim'i koruma altına almıştır. <Sessizlik> bu kitabı biz indirdik ve bu kitabı tekrardan biz ne yapacağız? Bu kitabı tekrardan biz koruyacağız diyor Allah Azze ve Celle. Neden? Çünkü kıyamete kadar başka kitap gelmeyeceği için insanlara öyle bir kitap lazım ki hükümlerinin ne konulmayacağı, kendisinin tahrife uğramayacağı, insanların kıyamet gününde Allah'ın tamam bir kitap vardı da biz onu bozulmuş bir halde bulduk diyemeyeceği bir kitap lazım. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in korumasını üstleniyor. Kur'an-ı Kerim'i ve değiştirmeden e, mali oluyor. Fakat ehli kitabın kitapları böyle değildir. Neden? Çünkü mesela diyelim ki e, İsa Aleyhisselam geldiği zaman zaten e, Tevrat'ın üçünü kaldırıyor. Yani diyor ya Sizin üzerinize haram kılınan bazı noktaları ben size helal kılayım diye. Yani hafifleteyim diye gönderildim diyor ben. İsa aleyhisselam. Zaten hükmü kalkmış. Yani sahiselerden ibaret bir kitap haline gelmiş. Bunun korunmasının da bir anlamı nedir? Bunun korunmasının da bir anlamı yoktur. Ney korunur? Hükmü geçerli olan, hükmü baki olacak olan korunur. Bundan dolayı Allah korunmasını üstlenmediğinden dolayı eski kitaplara tahrif dahil oldu. Tahrif kaç çeşitte kaç çeşitli gerçekleşiyor eski kitaplarda? Mesela Tevrat ve İncil'de Birincisi bunlar e, kitabı bilet tahrif etmeleri. Yani bire birinci e, aşamadan kitabı tahrif etmeleri ki Allah Azze ve Celle diyor min <gülüyor> O kimselere yazıklar olsun ki onlar kendi elleriyle bir kitap yazarlar. Az bir para karşılığında da bunu bu kitap Allah katındandır derler. Yani kitabın kendisi zaten uydurma. Adamlar oturuyorlar kendi elleriyle bir kitap yazıyorlar ve bu kitap içinde diyorlar bu kitap diyorlar Allah'ın kitabıdır ve bunu ne yapıyorlar bu kitabı getirip insanlara yutturuyorlar. Yazı olarak tahrif etmek. İkincisi dilde tahrif vardır. Bu da Allah adına de diyorlar inne ve inne minhum leferiqen yalvun ensilehum bilkitabi. E? Ha, li tahtebuhu min elkitabi ve ma huwa min elkitab. Ve yekulu huwa min indillah ve ma min indillah. Onlardan bazıları da dillerini bazı ayetlere dolarlar. Yani bazı şeyleri dillerine dolarlar. Sırf sen bunu Allah'ın kitabından zannedesin diye. O Allah'ın kitabından değildir. Ve onlar derler ki bu Allah'ın kitabındandır. Yine o Allah'ın kitabından değildir. Yani konuşma yakınasında adam diyor ki mesela bir şey öyle bir anlatıyor ki bir şey. Sanki Allah Azze ve e, kitabında varmış gibi. Fakat bu Allah'ın kitabında değil. Bu da nedir? Bu da tahrifin bir türüdür. E şimdi bizim e, dönemimize zikretmiş olduğumuz birinci tahrif ve vuku bulmuyor. Yani birilerinin kitap yazıp bu Allah'ın kelamıdır demesi vuku bulmuyor şu anda. Çünkü insanlar biraz akıllandı. Fakat önceki dönemlerde birinci şekli, yani birinci şekil neydi? Birilerinin bir kitap yazıp bu Allah'tandır demesi işte bu yazıda tahriftir. Ee, bir, eski dönemlerde bu gerçekleşmiş. Mesela nerede gerçekleşmiş bu? Muhiddin-i Arabi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisine bir kitap verdiği, ve bununla işte kalp ve insanları uyar dediği, Futuhat Mekkiye diye bir kitap verdiği, ve kalp bununla insanları uyar dediğini zikrediyor. Şimdi peygamberin insana verdiği kitap nedir? Peygamberin insana verdiği kitap Allah'tandır. Allah'tansa vahiydir. Vahiy ise yanlış olması söz konusu değildir. Mesela evet. e, Mevla Humun, yani onların Mevlasının bizim Mevlana, çünkü Mevlana'nın manası bizim Mevlamız demek. <gülüyor> Mevlana Celaleddin Rumi bizim Mevlamız olmadığından dolayı, Mevla Humun yazmış olduğu kitabın başında diyor ki bu kita kendi kitabıyla Kur'an-ı Kerim'i birbirine kıyas ediyor. Nasıl gidiyor Kur'an'ın önünden ve arkasından batıl gelmezse Allah'tansa Aynı şekilde bu kitabın da ne önünden ne arkasından Hiçbir şekilde ne gelmez Batır gelmez Kendi kitabın Allah'a ait olduğunu yani iddia ediyor Veya bir başkası yakın dönemde Kitap yazıyor mesela Bana bu yazdırıldı bu ertelendi Burada dur denildi Bunun sahibi kesinlikle ben değilim Bana kızmayın kılacaksanız gidin Allah'a kızın Tamamen bu Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir İşte efendim 19. mektup burada yazılmadı Şuraya ertelendi Durak gibi yani hatta Hani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin yerleştirilmesi Allah tarafından mıdır, değil midir? Yani surelerin dizilişi. Surelerin dizilişi Allah'tan mıdır, değil midir diye alimler arasında ihtilaf var. Fakat Risale-i Nur'un berflerinin yerleştirilmesinin Allah'tan olduğuna dair kesinlikle şüphe yok. Niye? Çünkü adam 19. mektup bir yere eteleliyor, 22. mektup bir yere çekiliyor, 35. mektup bir yere gönderiliyor. İşte makam uygun bulunmadığından dolayı yazdırılmıyor. Yani işte budur. Yani Allah'a ait olmayan sözün Allah'a nispet edilmesi ve bu şekilde Allah'ın dininin tahrip edilmesi. Zaten bu tip kitapların içerisini açın. Yani sadece bir açın. Fazla okumaya gerek yok. Bir sayfayı okuyun. Yani Allah'tan olması bir yana Kur'an-ı Kerim'i açık okumuş, Allah'ın istediği şekilde okumuş bir adamın o cümleleri yazması dahi düşünülemez. Mümkün değildir. Biri der ki, benim cevizlerim kaybolduğu zaman Abdülkadir Geylan'ın ruhuna dua ederdim. Bana cevizlerimi getirirdi. Ey ilahım Allah, Allah'la beraber başka ilahlar mı vardır? Allah'la beraber başka rafler mi vardır? Kaybolan cevizleri getiren, yok olan eşyaları ortaya çıkaran başka bir ilah mı vardır yoksa bizim kainatta bilmediğimiz? Bir öbürü der ki ben gittim baktım peygamberimiz oturuyordu. Ben içeriye girdiğimde peygamberimiz ayağıya kalktı. Yalan söylüyor. Peygamberimiz sakalsızın önünde ayağıya kalkmaz. Mümkün değil böyle bir şey. Bir öbürü geliyor diyor işte efendim ben e, bana işte gelen şeye göre kalbimden gelen habere göre işte şeriatın zahiri avamı ilgilendirir. Bizim anladığımız batılı manası ise bizi ilgilendirir. Yani nedir? İbadet yoktur. Bir öbürü yine böyle Allah'tan kendine yazdırıldığını iddia edenlerden bir tanesi der ki işte efendim adamın birine sofrada orucunu boz. Adam der ben orucumu bozmam sen Allah'ın gözünden düştün der Yani. Ee, şey olarak hani ben orucunu boz dedim sen orucunu bozmadın Allah'ın gözünden düştün işte Şems-i Tibrizi midir nedir Mevlana'nın kocası Allah ee, bazen onun eşinin kılığında ona göründüğünü ve onunla beraber olduğunu iddia eder ve bu insanlar nedir lan tekfir edilmemesi gereken büyük ve yüce zatlardır bunların bu sözlerini gördükten sonra bunlara kafir demeyen bir insan kendi imanında şüphe etsin yani çünkü veyahut da bunlar daha da hala büyük zatlardır Allah bunlara ilham etmiştir, Allah işte bunlara hakkı göstermiştir, bunlara sutuhat getir, funuhat gelir diye söyleyen bir insan kendi imanından şüphe etmesi lazım. Neden? Çünkü Allah kimseye bu şekilde saçma sapan şirk dolu şeyleri Allah azze ve celle kimseye ne yapmaz vahyetmez. Yani tahrifin eski kitaplardaki birinci şekli Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan hiç olmayan bir kitabın elle yazılması ve bunun Allah azze ve celleye nispet edilmesi. Aynı şekilde bu bizim ümmetimizde de nedir? Bu bizim ümmetimizde de gerçekleşmiştir. Nasıl gerçekleşmiştir? Bazıları yazmış oldukları kitapların rüyada kendilerine verildiğini veya Allah Azze ve Celle'nin bile kendilerine ilham edildiğini ettiğini veya işte e, benim ben bunun sahibi asla değilim, derdi olan kişi Kur'an'a diye bu tür sözlerle yazdıkları kitabı Allah Azze ve Celle'ye nisbet eden, Allah'ın sözü olduğunu iddia eden ve bu şekilde kitabı dini tarif eden insanlar bunlar birinci grup. İkinci grup insan Allah Azze ve Celle'nin Ali İmran suresinde bahsetmiş olduğu e, Kura, yani Allah'ın kelamını ağzıyla tahrif eden insanlar. Allah'ın kelamını ağzıyla tahrif etmek nasıl olur? Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ayet yoktur. Adam konuşurken meseleyi öyle bir anlatır ki sen zannedersin ki konuşmuş olduğu konu Tamamen Allah'ın kitabında zikrediyor. Çünkü yani işte Allah da böyle demiyor mu? İşte Kur'an-ı Kerim'de bu noktaya işaret etmiyor mu? Mesela şimdi özellikle kalan kocalarının en çok yapmış olduğu şey. Anlatmış olduğu meseleyi Kur'an-ı Kerim'de bulmak mümkün değildir. Yani çünkü adam şirk anlatıyor. Anlatırken ne diyor? Efendim karşısındaki şeye söylüyor. Karşısındaki kendi gibi belama söylüyor. Allah da böyle buyurmuyor mu? Allah da bu noktalara işaret etmiyor mu? İslam'ın genel kaidelerinden değil midir bunlar diye? Şimdi dinleyen adam da zannediyor gerçekten Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Veya Allah Azze ve Celle böyle bir şey yapıyor. Bu nedir? Bu da ağızla Allah'ın dinini tahrif etmektir. Yani önceki kitaplara dahil olan olmayan şeylerin ayetmiş gibi insanlara anlatılması. Bu nedir? Bu zaten e, maalesef e, bizim toplumumuzda da vardır. Üçüncü tahrif şekli onlara giren. Yuharrifune kelime en Madalarda yapmış oldukları tahir. Yani ellerinde kitabın aslı mevcuttur şu kitabın aslıdır adamların elinde mevcuttur fakat adamlar ne yapıyorlar adamlar kabul ediyorlar onu yükledikleri mana itibarıyla tahrif ediyorlar lafızda oynama yapmasalar da ayetin kendisindeki manada yaptıkları oynamayla ne gibi mesela Yahudiler biliyorsunuz e, kitaplarında zila yapıp evli olanın suçu rejim edilmesidir taşlanarak öldürülmesidir şeyi inkar etmiyorlar Ayeti inkar etmiyorlar. Sadece parmaklarını üstüne koyuyorlar ayetin. Ondan sonra ne diyorlar? Diyorlar ki bizim şeriatımızda zina yapanın suçu nedir? Zila yapanın suçu eşeğe tesbindirilip, bindirilip ondan sonra ne yapılmasıdır? Yüzü siyaha boyanıp insanların içerisinde bu şekilde gezdirilmesidir. Allah ne diyor? Allah'ın indirdikleriyle hüküm etmeyenler kafirlerin tan kendileridir. Yani böyle basit bir olayda Allah bunları tekfir ediyor. Allah'ın bir hükmüne dahi muhalif kanun yaptıklarından uyulan bir kanun çıkardıklarından dolayı Allah bunlara kafir diyor. Bu aynı zamanda bize en yaygın olan tahrip türü budur işte. Yani Kur'an içerisinde ayet sabittir. Mesela örnek. Aynı Yahudilerin bir ikinci örneğini verelim. Allah diyor ki Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerinden kendileridir. Şimdi bu ayeti kimse inkar etmez. Bu ayet kitapta yoktur diye kimse demez. Adam bu ayeti kabul ediyor fakat tahrip nedir bu ayette? Allah'ın indirdiklerini inkar ederek uygulamayan adam kafir olur. İşte bu inkar ederek diye sonradan sokulan nokta ayet kelimenin açık bir şekilde neyidir? Ayet-i açık bir şekilde tahrif edilmesidir. Veya ota diyelim mesela Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Şimdi adam diyor ki mesela bunu hariciler aldı, bunu kullandı falan filan. Yani bizim zamanımızı hariciler Hz. Ali ve İbni Abbas'ın arasındaki meseleye benzeten, şu anda yaşayan, yaşadığımız dönemde kanun yapan, Allah'ın hükümlerini arkasına atan insanları o döneme benzetmek tahrifin ta kendisidir. Yani bunlar ne zaman Hz. Ali oldular? Ondan sonra biz ne zaman harici olduk? Ondan sonra siz ne zaman İbni Abbas oldunuz ki tutup bize İbni Abbas'ın getirdiği sözü bu anki vakaya belli olarak getiriyorsunuz? Bu da nedir? Bu da aynı şekilde tahrifin bir Kısmıdır. Yani yapılan tahrif nedir? Yapılan tahrifin şeklidir. Aynı şekilde mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle hicaptan bahsediyor. Yani bir örtü söz konusudur. Kur'an-ı Kerim örtü ayetleri vardır. Şimdi adam örtüyü kabul ediyor. Yani çok affedersiniz ama bombon kafa, rengarenk kafa örtüyü kabul ediyor. Örtü ayetini inkar etmiyor. Ama örtünün içerisini boşaltmış. Örtü nedir Arap lukatında? Yani Kur'an'da bir tesettür vardır hicap vardır hicap insana perde olan hicap perdedir seni başkalarının görmesine engel olan örtüye hicap denir İslamda vakar vardır kadının yeri evidir gözlerden gizlenmesi vardır öyle değil mi kadının başından aşağıya örtüsünü salması vardır yani hiçbir şeyini kimseye göstermemesi vardır mahremlerinin dışında şimdi bu İslam'daki örtü anlayışıdır İşte hatta öyle bir örtü anlayışı ki ayaklarınızı dahi yere vurmayın diyor hani halkal sesi çıkmasın yani kadının halkal sesi dahi fitneye sebep verecekse Allah bunu dahi yasaklıyorsa aman ha konuşurken dikkat edin diyor. Kalbinde eğrilik bulunanlar başka bir şey anlayabilirler diyor. Böyle bir örtü anlayışı vardır. Yani bir bütün halinde örtü anlayışı vardır İslam, İslam'da. Tanınmasınlar. Yani tanındıkları zaman eziyet olunabilirler. Hani fasıklar onlara eziyet edebilir. Yani açıkta olmasınlar diye böyle bir örtü anlayışı vardır. E şimdi adam bunları inkar etmez. Yani bunlar yoktur değil mi? Ne yapacak o da? Yahudilerin yaptığı gibi. Ya elini koyacak ayetin üzerine, ya manasının üzerine elini koyacak. Şimdi adam örtü demiyor. Baş örtüsü diyor. Yani 21. asrın en büyük tahriflerinden bir tanesi de budur. Kur'an-ı yapılan. İslam'da baş örtüsü diye bir anlayış yoktur. Yani başın örtüsü diye işte İslam... Şimdi baş örtüsü deyince ne anlıyor adam? Başı kapatırsın, alt nasıl olursa olsun. Ne de olsa nedir? İzıt başın örtüsüdür. Veya rengi hareket olsun. Yani yeter ki başı kapatsın, saç görünmesin. İşte üst kırmızı olsun, alt yeşil olsun, üstündeki krem olsun, ayakkabı çanta başka bir renk olsun, üzerinde civciv olsun. Kadının yani apaçık bir kadından daha çok dikkat çeksin önemli değil niye? Çünkü saçının üzerine bir tane dolama yapmış yani. Allah e, ne tabii peygamberimiz diyor, "Kasiyatunu ariyat, ziirlik çıplaklar." Yani cennetin kokusunu almayacak olanlar, giyinik olan çıplaklar işte bunlardır. Yani deyim yerindeyse bombon kafalar, böyle işte rengarenk kafalar, Peygamber aleyhissalatü vesselamın onları gördüğünüz yerde onlara lanet edin demiş olduğu insanlar bunlardırlar. Bu nedir? Bu kitabın tahrif edilmesi budur işte. Yani sen aslı kabul ediyorsun Yahudiler gibi, fakat manalarında neye gidiyorsun? Manalarında tahrife gidiyorsun. Maalesef Allah'ın kitabı korumasına rağmen, Önceki kitaplarda zikretmiş olduğumuz 3 tane tahrif çeşidi, yani uydurma bir kitap ortaya koymak, ağızdan ayet uydurmak, olmayan ayet söylemek veya kitaptan var olan ayeti kabul edip mağaralarında tahrife gitmek, bu bizim ümmetin de başına ne yapmıştır? Bizim ümmetin de başına gelmiştir. Hatta çoğunluk maalesef bu sıkıntının içerisine düşmüşlerdir. Bu da nedir? Bukari'de, Müslim'de ve başkalarının rivayet etmiş olduğu hadislerde, Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor, لَتَتْ تَحِذَنَّ Seneden kanı kanınızdan önce şibre şibre ve dirâ'a bizrâ'a. Hatta لو دخلوا جحر دب Siz sizden öncekilerin sünnetine karış karış, adım adım tabi olacaksınız diyor. Zira zira, karış karış tabi olacaksınız. Hatta diyor Peygamber Aleyhisselam hazvel hani qazza bil şu Okun arkasındaki tüyler vardır ya. Okun arkasındaki tüyleri çok düzgün yaparlar. Çünkü hedefin şaşmaması için o tüylerin düzgün olması lazım. Aynı nasıl onlar düzgünse diyor, nasıl böyle uyumluysa siz de o şekilde ehl-i kitaba uyacaksınız diyor peygamber. Hatta diyor onlar kelerin deliğine girse, yani kertenkele gibi sürüngen bir hayvan, kelerin deliğine girse siz de peşlerinden gireceksiniz diyor. Başka bir rivayette annelerini yolda nikahlasalar diyor. Anneleriyle beraber olsalar siz de annelerinizle yolda beraber olacaksınız diyor, nikahlanacaksınız diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe soruyor, kimdir onlar ya Resulallah? Yahudiler ve mı? Başka kim olabilir ki diyor Allah Resulü. Yani onlardan başka kim olabilir sizin uyacağınız. O zaman bu noktada çok uyanık olmak lazım. Yani bir, tahrip kuran kelime üç şekilde gelmiştir. Ve bu üç şekli de ehli kitapta mevcuttur. Ve Allah Resulü bizim adım adım bu ümmetten birilerinin ehli kitaba uyacağını Allah Resulü ne yapıyor? Allah Resulü haber veriyor. Bu noktada dikkatli olmak lazım. Bazıların düştüğü gibi tahrip belasına yapmamak lazım? Tahrip belasına düşmemek lazım. Yine bizim bu kitaplarla ilgili bilmemiz gereken genel kitaplarla ilgili söylüyorum. Bu kitapların birbirini nesk ettiğidir. Yani bu gelen her sonradan gelen kitabın bir önceki kitabın nesk ettiğidir. İsa aleyhissalatü vesselamın İncil'i e, Tevrat'ın hükmünü ortadan kaldırmıştır. Tevrat zeburu kaldırmıştır. Kur'an üçünü birden ne yapmıştır? Kur'an üçünün birden hükmünü zaten yani diğerlerinin hükmü zaten yoktu. Yani son kitap olan İncil'in hükmünü de Kur'an ortadan kaldırmıştır. Bu şekilde de son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Aynı şekilde Kur'an bu kitapların doğrulayıcısı ve bu kitapları gözetleyici olarak e, gelmiştir. Yani Allah azze ve celle bu kitabı Kur'an-ı Kerim'in önceki kitapları doğruladığını, tabi içerisindeki hak olan meseleleri doğruladığını ve onlara karşı müheymin görevinde olduğunu, onları yöneten, onları kuşatan, onları gözetleyen görevinde bu kitabın olduğunu ne yapıyor? Bu kitabın olduğunu söylüyor. Şimdi demiştik Kur'an kitaplara iman derken iki mesele söz konusu. Bir genel kitaplar bir de bizim kitabımızla ilgili e, mesele söz konusu. Şimdi bizim kitabımıza dönecek olursak Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim yani bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Azze ve Celle'nin Cebrail vasıtasıyla Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a indirmiş olduğu tamamen Allah'ın kelimelerinin de dahil olmak üzere, lafızlarının da dahil olmak üzere Tamamen Allah'a ait olan ve bize tevatür yoluyla naklolan kitaba biz ne diyoruz? Bize tevatür yoluyla naklolan kitaba biz e, Kur'an-ı Kerim diyoruz. Yani nedir? Allah Azze ve Celle tarafından Cebrail vasıtasıyla Peygamberimize e yapılan vahiy edilen. Demek ki Kur'an nedir? Kur'an vahiydir. Ve kesinlikle bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasına yapılmaz. Çünkü eğer vahiy Peygamber'den başkasına yapılacaksa o zaman Kur'an'ın neyi kalmaz? Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği. Ve kıyamete kadar hükmünün devam etmesi Allah'ın onu korumasının bir anlamı kalmaz. Demek ki vahidedir Cebrail aracılığıyla yapılan vahiy Peygamberimizle beraber ne yapmıştır? Son bulmuştur. Ta ki ona indirilen son vahiy hükmü kıyamete kadar ne olsun? Hükmü kıyamete kadar bakı olsun. Aynı şekilde Cebrail vasıtasıyla olmuştur. Yani bu bir temelli veya bu bir hayal Filozof, filozoflar diyorlar ya işte Peygamber aleyhissalatu vesselam önceki derste de söyledim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam erdem sıfatlarında çok ilerlediğinden dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam belli bir seviyeye geldi. Yani hikmeti elde etti, başka şeyleri elde etti. Belli bir seviyeye geldi. Yoksa vahiy falan söz konusu değil. Yani cennet, cehennem onu kendi uydurması. Melekler onun kendi uydurması. İşte insanları sırf korkutmak için erdemli olan fiillere teşvik etmesi, kötü olan fiillerden alıkoyması için Peygamberimizin ulaşmış olduğu bir mertebe. İnsanları düzenlemek için uydurduğu bir, e, uydurduğu şeyler diyorlar adamlar. Bu da nedir demiştik? Zaten kendi işlerinde birbirlerini tekfir ediyorlar. Yani felsefeci olmalarına rağmen. Demiştik ki böyle bir şey söz konusu değildir. Bütün İslam'ın emirleri Allah tarafından Peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapılmıştır? Peygamber aleyhissalatü vesselama vahy edilmiştir. Ve bunun bize tevatür yoluyla gelmesi lazım. Yani mesela diyelim ki açık okuduğumuz Kur'anlar bize tevatür yoluyla gelmiştir. Her tabakada Yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluğun bu Kur'an'ı bir sonraki nesle ne yapması? Bu Kur'an'ı bir sonraki nesle devretmesi. işte bunun adı nedir? İşte bunun adı Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer böyle olmazsa tek bir kişinin yapmış olduğu bir kıraat dahi. Yani mesela diyelim bir ayetin okuma şekli sadece bir tane adam bu bir şekilde okumuşsa böyle bu sahabe dahi olsa buna biz Kur'an demiyoruz. Niye? Çünkü tevatür yoluyla bize ne olmamış? Nakil olmamış. Bize nakil olabilmesi için tevatür yoluyla ne olması lazım? Tevatür yoluyla bize nakledilmesi lazım. İki, bu Kur'an dedi ki Allah'ın kelamıdır. Bu Kur'an mahluk değildir. Ehli sünnetle mutezile arasında tarihte yaşanmış olan en büyük çatışmalardan bir tanesi nedir? Budur. Kur'an mahluk mudur? Kur'an Allah'ın kelamı mıdır? Şimdi mutezile ve cehniye fırkalarını Allah azze ve derecelerini sıfatlarını kabul etmediklerinden dolayı. Yani Allah mesela Allah işte nedir diyelim Allah'ın ilim sıfatı yoktur. Allah'ın görme sıfatı yoktur. işte Allah'ın efendim e, çünkü bunlar sonradan olan şeylerdir diyorlar. Sonradan olan bir şey de Allah'a olmaz. Allah'a olmaz diyorlar bunlar. Şimdi e, Kur'an nedir? Allah'ın kelamıdır. Yani Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı olması hasebiyle kelam Allah'ın sıfatıdır. Doğal olarak ne yapıyorlar? Allah'ın sıfatı olmasını e, kabul etmiyorlar. Kur'an nedir diyorlar? Kur'an mahluktur diyorlar. Allah'ın diğer bütün yarattıkları gibi Kur'an da nedir? Kur'an da bir yaratıktır diyorlar. Şimdi bunu e, ilk çıkaran kimlerdir? Hristiyanlar mıdır? İşte e, mutezile ve Cehmiye midir? Burada ihtilaf var. Her halükarda. Özellikle İmam Ahmet'in döneminde artık bu bir tam itikat haline geliyor. Ve insanları buna zorluyorlar. Yani siz bunu kabul edeceksiniz diye. Hatta biliyorsunuz İmam Ahmed'in bir 28 ay hapiste kalması var. Daha sonra çıkıp tekrar bir 14 ay hapiste e, kalması var. Bunun sebebi de nedir? Bunun sebebi de İmam Ahmed'in kesinlikle Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır sözünde sebat etmesinden dolayı. Yani e, diğer alimler takıya yaparaktan veya diğer alimler işte mesela hakkında konuşmamaktan veya diğer alimler işte... Tevriye ve tarih dediğimiz yani sözle oynayarak da e, tam cevabı vermediklerinden dolayı kurtulmuşlardır. Fakat İmam Ahmet kesinlikle eziyet görmesine, işkence görmesine, hadis yani insanlara hadis aktarması, yasaklanmasına rağmen İmam Ahmet ne yapmamıştır? Haktan kesinlikle dönmemiştir. Hatta Hilal İbni Ya'la diyor ki <gülüyor> Eğer Ahmet diyor o fitnede sebat etmeseydi bütün insanlar kafir olurlardı diye. Eğer Ahmet Hatta İmam Ahmet'e soruyorlar. Yani niye kendini bu kadar sıkıntılara atıyorsun ki? Hani sen de diğer alimler gibi tamam yalan da söyleme ama bir ne bileyim takıya yap, tevriye yap, sözü biraz değiştir. Yani e, farklı bir şey söyle ama kastın farklı bir şey olsun. İmam Ahmet diyor eğer alim hakkı gizlerse cahil hakkı nasıl öğrenir? Yani eğer mesela diyelim ki düşün İmam Ahmetler ve o günkü alimlerin tümü Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğunu söyleselerdi veya Kur'an-ı Kerim mahluktur deselerdi ve o asır ölseydi. Bize bu nasıl olarak gelecekti? Kur'an mahluktur. Ve bu genel ümmetin cumhurunun görüşü nedir? Kur'an-ı Kerim mahluktur. İşte Allah'ın zevecelleri, Allah'ın apaçık ayetlerini gizleyenlere lanet etmesinin sebebi de budur. Yani apaçık ayetleri gizleyenlere Allah'ın lanet etmesinin sebebi nedir? Budur. Neden dolayı? Çünkü Allah'ın ayetlerini bilen insanlar gizlerse bilmeyen insanların hakkı öğrenmesi imkansızlaşır. Ve bu artık batıl, yani gizlenen batıl hak haline alır ve gelecek tüm nesillere, tüm kuşaklara hak buymuş gibi aktarılır. İşte bundan dolayı Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Yani kez Peygamberimiz hakkı gizleyenin dinsiz şeytan olduğunu, Allah iki yerde bütün insanların, meleklerin, Allah'ın lanetin onun üzerinde olduğunu söylemesinin sebebi nedir? Budur. Batılın hak olması ve hakkın gelecek kuşaklarda artık hak buymuş gibi e, görünmesinden dolayı İmam Ahmed de ne yapıyor? Allah razı olsun. Zaten bu sebatından dolayı, taviz vermemesinden dolayı Ehl-i Sünnet'in imamı olarak işim ve diyor. Ve birçok insanın itikadını kurtarmaya ne oluyor? Allah Azze ve Celle onu veşile kılıyor. Sebebi de nedir? Sebebi de taviz vermeyi kendi itikadında sebat etmesi. Biz de Ehl-i Sünnet olarak nasıl ilerliyoruz? Biz diyoruz ki Kur'an Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Allah bu ayetlerle konuşmuştur. harflerle, kelimelerle, bu lügatla Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle konuşmuştur. Peki bu konuşma nasıl bir konuşmadır? Nasıl diyorduk biz? Kendi şanına, kendi yüceliğine, kendi azametine, kendine layık bir şekilde, kendine layık seslerle, kendine layık harflerle Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle bu kitapla, bu Kur'an-ı Kerim'de ne yapmıştır? Bu kitapla, bu Kur'an-ı Kerim'de konuşmuştur. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ee, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kesinlikle ve kesinlikle ne değildir? Kesinlikle ve kesinlikle ee, Mahluk değildir. Üçüncü nokta e, Kur'an-ı Kerim dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Cebrail ile indirilmiştir ve Peygamberimizin vefat ettiği gün mesele bitmiştir. Ne vardıysa o gün bugün de var olan odur. Kesinlikle ne ziyade ne de noksan nedir? Kesinlikle ne ziyade ne de noksan söz konusu değildir. Burada da özellikle Müslümanlara muhalefet eden grup şiadır. Yani Şia Kur'an-ı Kerim'in 17.000 tane ayetten müteşekkil olduğunu Yani bunu en muhtemel kaynaklarında söylüyorlar ha, Kendi kitaplarında bunu söylüyorlar ee, Kur'an-ı Kerim'in 17.000 tane ayetten müteşekkil olduğunu söylüyorlar Şimdi 17.000 tane ayet Bizim elimizde kaç tane ayet var? 6.000 tane ayet var Doğal olarak Kur'an'ın 3'te iki nedir? Kur'an'ın 3'te 2'si piyasada yok Yani hani Şia 17.000 ayet var dediği zaman Biraz şöyle işlerini düşündüğünüz zaman yani doğal olarak e, Kur'an'ın üçte ikisi onlara göre yoktur. Kur'an'ın neyi vardır? Sadece üçte biri bizim elimizde vardır. Kur'an'ın üçte ikisi nedir peki? Kur'an'ın üçte ikisi de Fatıma'nın mushafıdır. Kaybolan Mehdi'nin yanındadır. Bir gün geldiği zaman bütün hepsini de yapacaktır. Geldiği zaman bize hepsini getirecektir. Taala Allahu amma yekunul muşrikune uluven kebira. Allah müşriklerinin söylediğinden ne kadar da yücedir. Yani bunlar şöyle bir şey söylüyorlar. Peygamberimiz vefat ettiği zaman iki görüş var Şehada. Bir, Peygamberimiz vefat ettiği zaman vahiy kesilmemiştir. Vahiy altı ay boyunca Hazreti Fatıma'ya gelmiştir. Hazreti Fatıma Ali'ye demiştir ki bana bazı garip garip sesler geliyor. Onların şu köşesinde oturduğun zaman bana garip garip sesler geliyor. Hazreti Ali de diyor ki tamam sen diyor ben de oturayım. Oturuyor Hazreti Ali'ye ses gelmiyor. Şimdi zaten her şey terakut içerisindeler. Yani Ali hem Allah'ın yeryüzünde en sevgili kulu yani Fatıma'yı da Allah Ali'den dolayı seviyor ama Vahiy Ali'ye değil Fatıma'ya indiriyor yani hani din saçmalıklar dini zaten Hazreti Fatıma orada oturuyor Hazreti Fatıma söylüyor Hazreti Ali de yazıyor Hazreti Fatıma'nın söylediğini bu şekilde 23 senede 6000 tane ayet inerken 6 ay içerisinde tam kaç tane ayet iniyor 17 bin tane 6000 tanesi zaten inmiş doğal olarak 11 bin tane ayet 6 ay içerisinde Hazreti Fatıma'ya ne yapıyor 11 bin tane ayet 6 ay içerisinde hadet Fatıma'ya iniyor. Yani kundaktaki bebeye anlatsan veya çok affedersiniz akırda bağlı olan öküze anlatsan tebessüm eder yani. Bunun hayvar aklıyla da dahi gerçekleşmeyeceğini ne yapar? Söyler. <gülüyor> Fakat itikadının temeli Kur'an ve sünnete dayanmayan bir insanın bu şekilde batıllara düşmesi çok normaldir Yani ehli sünnetin menheci Kur'an ve sünnet esas olduğuundan dolayı sapıtmıyorlar. Yani bu insanların şeyi yok. E, Kur'an ve sünnet esasta yok. Temelde yok. İmamlar da söylemişse, adamın kabul ettiği nedir? Adamın kabul ettiği de odur. İkinci görüş, zaten Kur'an 17 bin tane ayetti. Ebu Bekir, Ömer ve Osman hesaplarına gelmeyen ayetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkardılar. Osman topluyorum bahanesiyle, Ebu Bekir topluyorum bahanesiyle, Osman soğazlıyorum bahanesiyle diyorlar. Zaten onlara göre biliyorsunuz, Hazreti Ali, Selman-ı Hasan, Hüseyin ve birkaç tane sahabe dışında bütün sahabe mürteftti. Yani e, İslam dairesinden e, çıkmışlardı. Böyle olunca da nedir? Diyorlar Kur'an-ı Kerim bugün bizim elimizde kalan budur. Ama şey geldiği zaman bu Mehdi Muntazar onlar e, var onlarda. E, beklenen Mehdi var. Beklenen Mehdi de ki mağarada yatıyormuş. Mağaraya girmiş bir daha çıkmamış. Her sene gidiyorlar kapsında, Bağırıyorlar çağırıyorlar. Hadi gel bizi kurtar bilmem şudur budur. Yani... Böyle ahmakları kımarhaneye izletirsen delilerin güleceği bir şey yani. Delilerin güleceği bir manzara. Yani senin kurtarıcına, kurtarıcın mağaranın içerisinde daha kendisi, neden kurtarıcıları saklanıyormuş. Yani bir, birinden kaçıyormuş herhalde saklanıyormuş. Ondan sonra işte gitmiş bir tane cirdaba girmiş falan bir daha çıkmamış. Sonra bir daha çıkacakmış. Böyle bu tür e, hikayeler. İki görüşte iki İki görüşte küfrün ta kendisidir. İki görüşte küfrün ta kendisidir. Hatta bu konularda mesela son dönemde iki tane güzel kitap çıktı gerçekten. Yani Arap dünyasında bayağı yaygın olan kitaplar Türkçe'de kazandırıldı. Bir işte şey aldanmayalım diye ile ilgili aslı hakikatu şi'a hasa lanen kadi diye sanki aldanmayalım diye bir kitap bunu Türkçe'ye çevirdiler. iki Kur'an'a cins uzatanları tanıyalım. Bu da aynı şekilde yine Arap dünyasında çok böyle meşhur yaygın olan bir kitap. Şi'anın kendi kaynaklarından ee, Şia'nın söylediklerini getiriyorlar. Bu iki kitapta olanların yani ben bizzat şeyini söylüyorum El-Kâfi kitabından yapmış olduğu bütün nakiller doğrudur. Çünkü bizzat kendimiz kendi gözümüzle e, Şia olan öğrencilerle beraber kendi gözümüzle açtık. Kafi kitabından e, kitaptaki nakilleri kontrol ettik. Yani kendi Şiaların kaynaklarında Kur'an'la ve diğer meselelerle ilgili söylemiş olduklarını adam kendi kaynaklarından getirmiş. Hiç e, bizim kaynaklarla ilgili bir şey yok. Ümmül Kur'an yayınlarından e, çıktı. Türkçe'ye zaten kazandırılmış. Onları bu konuda ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. Demek ki neymiş? Ee, Kur'an-ı Kerim'in tahrif olunduğunu veya ayetlerinin gizlediğini veya bazılarının çıkarıldığını veya Fatıma'ya vahiy iddia eden bir insan ister bu şeha olsun ister sünni olsun hiç fark etmez. Kim böyle bir iddada bulunursa bu kafirdir. İsmini Şii şey veya sünni olması hiç önemli değildir. Bunu söyleyen insan nedir? Bunu söyleyen insan kafirdir. Yine aynı şekilde bizim Kur'an, bizim kitabımızla ilgili e, bilmemiz gereken noktalardan bir tanesi de bu kitap düşünelim diye indirilmiştir. Yani bu kitabı Allah Azze ve Celle bize düşünelim, imar edelim ve bunun içerisindeklerini düşünelim diye indirmiştir. Yani yoksa bazılarının anladığı gibi sen Kur'an'ı anlamazsın, sen bırak sen koca mısın, sen ne kadar okudun ki bunlar nedir? Bunlar şeytanın e, insanlara vahyetmiş olduğu süslü sözler ibarettir. Yani Kur'an-ı Kerim için Allah ne diyor? <gülüyor> Akletmezler mi? Düşünmezler mi? <gülüyor> bu Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa kalplerin mühürlenmiş midir diyor Allah Azze ve Celle. Biz bu kitabı indirdik ki siz bunu düşünesiniz diye diyor Allah Azze ve Celle. Ayet-i Kerimelerde bu kitap düşünelim, tefekkür edelim, manalarının üzerinde kafa yoralım diye bu kitap bize ne yapılmıştır? Bize indirilmiştir. Zaten Allah bir olay anlattığı zaman Kur'an-ı Kerim'de de fî râlike le'ibratın'' diyor. Bunda düşünenler için ibret vardır. ''Li kavmî li akilûd'' ''Akledenler için ibret vardır.'' Öğüt alanlar için bunda ayetler vardır diyor. Kimin için Kur'an-ı Kerim'den öğüt alan, Kur'an-ı Kerim'i bir öğüt kitabı olarak önüne koyan ve ben bundan ne yapacağım, ben bundan bir şeyler çıkaracağım diyen insan yoksa Kur'an-ı Kerim'de değildir, yoksa Kur'an-ı Kerim kesinlikle sadece Bazılarının tekeline has kılınan ve kimsenin okumadığı bir kitap değildir. Niye bunu söyledim? Ehli kitaptaki tahrifin ve ümmetin komple alimlerine tahrip üzerinde uymasının ve Allah'ın bunu, papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında raf edindiler. Demesinin sebebi kitabı alimlerin tekeline bıraktılar. Yani sadece alimler okusun, sadece alimler bize bildirsin dediler. Kitap alimlerin tekeline geçince alimler istedikleri gibi kitapta oynamaya başladılar. Şu haram, bu helal. Bu haram, bu helam dediler. Allah da bunlara ne dedi? Kendileri düşünmediğinden, papazların sözünü kabul ettiklerinden dolayı Allah dedi onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. Aynı şekilde bizim ümmet için geçerli bu. Yani e, Kur'an-ı Kerim'in işte e, sadece kocaların tek bırakan ve biz kimiz ki bunu anlayalım diyen insanlar ve onların her söylediğini mutlak bana kitap ellerinde olmasına rağmen bakma gereği duymadan, bunları mutlak kabul eden insanlar, aynı şekilde ne derler? Kendi güncel papazlarını ve kendi güncel rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edinmişlerdir. Ondan dolayı ne diyoruz? Bu kitapla herkes mükelleftir. Sadece kocalar bu kitapla mükellef değildir. Herkesin bu kitabı okuması, herkesin bu kitabı ne yapması lazım? Anlaması lazım. Örnek vereyim. Yani bu noktada anlayalım diye meseleyi. Şimdi adama diyelim bir mesele anlatılıyor. Karşınıza bir tane Adam aldınız, kitabı açtınız 6 tane, 7 tane ayet okudunuz Apaçık ayet Hani olur ki adam dedi ya ben tefsirine de bakalım Açtınız ehli sünnet tefsirlerine de baktınız. peygambere hadisleri var Sahabenin anlayışı var Sizin söylediğinizi destekleyen. Şimdi adam düşünüyor daha da Ya diyor Tamam da diyor şimdi bizim hoca diyor Senin saçının tüyü kadar diyor Şey okumuş, e, kitap okumuş diyor. Şimdi bizim hoca bilmiyor mu Diyor adam, öyle mi? Bu ise papazları ve rahipleri Allah'ın dışında Rab edinmek bunun da kendisidir. Adamla oturuyorsun hocasıyla beraber yani bunlar hep yaşadığım şeylerden size böyle söz olarak aktarıyorum da bir fil yaşamışım bunları yani. Adamın hocasıyla beraber oturuyorsun konuşuyorsun konuşuyorsun hocanın bir tane delili yok. Yani Küfrü şirki mübahlaştıracak delil olamaz ki. Mümkün değil. Hocanın bir tane delili yok. Konuşma bitiyor tamam kesin Müslüman olacak diyorsun bu adam. Yani hocadan zaten umudun yoksa Hoca'yı taklit eden, senin Müslüman olacak diyorsun. Yani adama bu kadar delili gördükten sonra ben şükürdeydim, tövbe ediyorum der falan. Adam şimdi hoca gidiyor, adam düşünüyor. Ya vallahi diyor aslında senin dediklerin de doğru da biraz daha düşünmem lazım. Biraz düşün düşün, biraz daha düşün. Yani bu nedir işte? Bu papazları ve rahipleri Allah'ın dışında rahmet edilmek budur. Sebebi, kendisi Kur'an'ı öğrenmediğinden. Alimler, amaç değildir. Alimler araçtır. Amaca ulaşmak için, Alimler bilen araştırlar. Yani kocalar ve alimler kesinlikle amaç değillerdir, gaye değillerdir. Yani son söz onların söylediği söz değildir. Sadece onlar bir de hakkala gerçeğe ulaşırken bizim aramızda nedirler? Bizim aramızda aracıdırlar. Ve bazı gerçekler vardır. Alime ihtiyacı yoktur. Allah'ın da Kur'an-ı Kerim'de apaçık bir şekilde ne yapmıştır? Bunu açıklamıştır. Alim sadece zor olan, zamanın değişmesiyle anlaşılması, problem olan meseleleri insanlara açıklar. İşte bu bunu ne sık etmiştir, bu, bu burada geneldir, bu burada özeldir, özel genele taşınır diyerekten. Bu şekilde insanları yoksa hiçbir alim bu 1400 sene önce şirkti ama ben oturdum düşündüm Kur'an-ı Kerim'i artık buna bir şirk diyemeyiz. Yani hiçbir alimin böyle bir yetkisi yoktur. Bir insan ne kadar alim de olsa, gökten üzerine böyle melekler değilse, güven merdiven de dayasa böyle bir söz söylediğinde hiç kimseye yapılmaz, tabi olunmaz. Buna bu şekilde tabi olan bir insanda kitaplara ne yapmamıştır? Kitaplara iman etmemiştir. Aynı şekilde bu kitap kendisiyle amel edilmek için gönderilmiştir. Düşünülsün, öğüt alınsın ve pratiğe dökülsün diye. Zaten Kur'an'ın genel olarak mahiyetini düşünürseniz eğer yani Allah Resulü aracılığıyla insanlara dili öğretebilirdi. Öyle değil mi? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şudur, bu budur der, insanlar da bunu kabul ederdi. Allah bunun yanında bir kitap indiriyor. Yani içerisinde ahkam olan, akayit olan bir kitap indiriyor. Demek ki bu çağıttan ibaret olan bir şey olamaz. Bunun olması lazım? Kendisiyle amel edilen bir kitap olması lazım. Ve konunun başında bir tane örnek verdik. Dedi ki, Yahudiler var, kitabı kabul ediyorlar. Kesinlikle kitabı kabul ediyorlar. Tevrat adamları da önünde. Zinanın haram olduğunu da kabul ediyorlar. Kitapta Allah zinaya haram dediğinden dolayı zinanın haram olduğunu da kabul ediyorlar. Zinanın cezasını da kabul ediyorlar. Yani zinanın cezası da var. Bunu da kabul ediyorlar. Sadece bu ceza ağırdır. Bunu biraz hafifleştirelim. Hem zengine hem fakire uygulayabileceğimiz ortak bir ceza bulalım. Ayeti de silmiyorlar. Uygulamadan da kaldırmıyorlar. İnkar da etmiyorlar. Buna rağmen Allah'ın Allah indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridir diyor Allah Azze ve Celle. Bir tane hüküme bu şekilde yaklaşan adamlara Allah bu şekilde yaklaşıyor. E bir de siz şimdi düşünün Allah'ın bütün hükümlerini kitabı ortadan kaldıran tam kitaba muhalif kanunlarla hükmeden kitabın taraftarlarına karşı savaş açmış insanlara acaba ayet inseydi ne derdi? Yani böyle basit bir meselede Allah böyle şiddetli on tane tekitle bunların kafir olduğunu söylüyor. Bir de düşünün şu ankilere. Yani ne kitabı kabul ediyor, ne hükmü kabul ediyor. Kitabı kabul edenlerle savaşıyor. Bu adamlara ayet inseydi. Yani yeniden Resulullah olsaydı la ayet inseydi bunların üzerine. Acaba nasıl ayetler inerdi? Allah-u Alem yani. Bu kitap nedir? Bu kitap sadece ben kitaba iman ettim demekle iman edilen bir kitap değildir. Gücü ve kudreti olan insanların bu kitabı uygulamaya kanun kitabı olarak uygulamaya koymaları lazım. İmkanı olmayan insanların da bu kitap Yeryüzünde kanun kitabı olsun diye çalışmaları, çaba ve gayret sarf etmeleri nedir? Çaba ve gayret sarf etmeleri gerekir. Aynı zamanda Kur'an dediğimiz gibi işte e, Kur'an'a iman e, nedir? Yani Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yine bilmemiz gereken Kur'an hem şehvetlerin hem de şüphelerin neyidir? Gidericisidir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i şifa diye isimlendiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e Allah şifa diye isimlendiriyor ayet-i kerimelerde. Kur'an-ı Kerim'de iki ayetlerde. وَنُنَّزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ diyor Allah Biz Kur'an'dan şifa olan ayetler indiririz diyor. Size kendisi kalplerdekine şifa olan ayetler gelmedi mi diyor Allah Azze ve Celle. Allah Kur'an-ı Kerim'in Nur diye isimlendiriyor. Diyor. Biz bu kitabı rahmet ve hidayet kaynağı olarak kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap olduğundan dolayı işte ne yapılması lazımdır? Amel edilmesi lazımdır. Çünkü mutlak doğru Kur'an-ı Kerim'dir. Yani hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimiz önünüze koyduğunuz zaman sizi cennete götüren, arkanıza koyduğunuz zaman sizi cehenneme götüren dediği, Bıraktığım iki şey vardır. Asla sapıtmazsınız dediği şey Allah'ın neydi? Biri de Allah'ın kitabıdır. Bundan dolayı mutlak doğru olduğundan dolayı insanlara hayatına yön vereceğinden dolayı en güzel şeriat olduğundan dolayı en kamil olduğundan dolayı Allah onu tamamladığını ve koruyacağını vaat ettiğinden dolayı uygulanması gereken ve hayat nizamı olması gereken nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Zaten bakın beşeri kanunlara, uygulamada olan kanunlara. Aynı ve keli müşriklerin putları gibidir. Yani helvadan put yapanlar, acıktıkları zaman da ne yaparlar Acıktıkları zaman da yerler olur. Bu nedir? İnsanın aklının ne kadar basitleştiğini ve insanın rezilleştiğini gösterir. Kendi ilahını eliyle yapıp sonra o ilahı acıktığı zaman yemesi. Bunlar da ayrıdır. Yani beşer ürünü olduğundan dolayı akıl akıldan üstündür. Her parlamento önceki parlamentonun kanunlarını beğenmiyor. Onun yaptığı putları yiyor. Bu olmaz diyor. Veya diyelim bir iş yapacaklar... Efendim işte... E, nedir? Yapacakları iş... Olmuyor. Kanuna aykırı... Bir gecelik işi var. Gece birde bir oturum yapıyorlar. Hemen yaptıkları putu yiyorlar. yerine yeni bir helvadan put yapıyorlar. İnsanların önüne yeni bir tane ne yapıyorlar? Kanun getiriyorlar. Fakat Allah'ın hükümleri böyle değildir. Allah'ın hükümleri böyle olamaz. 1400 senedir Allah'ın hükümlerinde değişme olamaz. Allah'ın sözünde değişme bulunmaz. Allah'ın sünnetinde değişme bulunmaz. Allah şu zarandadır diyorsa... Çayratın her aşamasında bu zararlıdır. İskiz zararlıdır diyorsa, zina zararlıdır diyorsa, bu Allah'ın şeriatıdır. Yani herkete, her ortamda, her tabakaya eşittir zararı ve faydası nedir? Zararı ve faydası eşittir. Fakat bakın, beşerin ürünü olan zaten insan oğlu ne kadar ahbaptır? İnsan oğlu ne kadar cahildir? İnsan oğlu ne kadar böyle haindir, nankördür. Yani yerin ve göğün yaratanın, bak şimdi bak çaynata, bir de sorun görebiliyor musun? Bir de sorun göremezsin. Yani bir tane yıldızın ayın önüne geçtiğini, ayın bir gün dünya bir karış yaklaştığını, güneşin aya çay gittiğini, birbirlerinden çarpıştığını duydunuz mu? Mümkün değil. Dağ kalkmış yerine deniz gelmiş böyle bir şey duydunuz mu? Deniz gitmiş yerine dağ gelmiş. Mümkün değil. Niye? Çünkü kainatın işlerini düzenleyen Allah Azze ve Celle'dir. Kainat bu kadar büyük olmasına rağmen bu kadar kainatın muntazam bir şekilde, mükemmel bir şekilde düzenleyen Allah kanunlarıyla bizim hayatımıza yön verecek olsa... Aynı şekilde bizim hayat yani kendi kitabı bizim hayatımıza yön veren olsa aynısı gene gerçekleşecektir. Bu defa toplum olarak mükemmel, toplum olarak muazzam, toplum olarak hiçbir sıkıntının yaşamadığı asr saadet dediğimiz kafirlerin dahi işte mutluluk dönemi diye adlandırdığı bir dönem yeniden yaşanabilir. Neyle? Tekrardan Allah Azze ve Celle'nin kitabına ne yapmakla? Allah'ın kitabına dönmekle, onu her meselede arada hakem kılmakla. Ve dediğimiz gibi en önemlisi bizi ilgilendiren konu kitaplara iman meselesi anlatılırken sadece işte açalım kitaplara iman Kur'an mahluk mudur değil midir? Beş tane dört tane kitap vardır diye değil de sapmak istemeyen Kur'an menheci üzerine kalmak isteyen insanların mutlaka ve mutlaka Kur'an-ı Kerim'e tabi olmalar lazım. hocaları ilah edinip, alimleri papa edinip, hocaları Rab edinip Kur'an ve sünnetin önüne ne yapmamak lazım? Geçirmemek lazım. Kitaba imanın manası nedir budur ve Allah'ın bir ahdidir bu. Allah azze ve celle ilk e, Kur'an-ı Kerim'i indir peygamberi yeryüzüne yüzüne indirdiği zaman Hazreti Adem'i, Hazreti Adem'e ne diyor? İnne yetiyel lekum minni huden. ve la zikri lehu banka." Diyor ki Allah Hazreti Adem'i indirirken sen ve şeytan yeryüzüne düşman olarak ininiz diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi usul geliyor. Bak diyor. Benden size bir hidayet gelecek. Kim bu hidayete tabi olursa ona sapıtma ve ahirette şakilerden olma söz konusu olmaz diyor. Kim bu hidayete tabi olursa eğer. Kim de diyor ona tabi olmaz benim zikrinden yüz çevirirse ona dar bir hayat vardır. Demek ki mutluluğun ve sapıtmamanın metodu nedir? Kur'an-ı Kerim'e olduğu gibi tabi olmaktır. Ve bizim hevamıza, hevesimize, kocalarımıza, çevremize, bildiklerimize aykırı gelse de Kur'an ve sünnete bir hakikat görüldüğü zaman buna iman edilmesi nedir? Kitaba iman işte budur. Yoksa ben kitaba iman ediyorum demek insanı kitaba iman edenlerden ne yapmaz? Kitaba iman edenlerden kılmaz. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِلْحَمْبُ لِلّٰهِ رَبِّ